İkindi namazını cemaatle kıldığında dışından sesli okuduğumuzda sehif sezresi yapsak olur mu? Ee, bir de hangi namazlarda sesli okumamız gerekir? Hangi evet. namazlarda içimizden okumamız gerekir hocam? Buyurun. Şimdi efendim öğle ve ikindi namazının farzlarının gizli okunması vaciptir. Akşam yatsı ve sabah namazının farzlarının açıktan cemaatle namaz kılındığında e, okunması açıktan okunması da vaciptir. Dolayısıyla mesela bir hoca efendi akşam namazını kıldırırken kıraatı cehriye değil de cehriye ne demek? Açıktan, olacak olarak yapacak olsa, yani gizli okuyacak olsa bundan dolayı sehif secdesi gerekir. Şimdi diyelim beyefendi müstakil olarak ikini namazının farzını kılıyor. Şöyle yapabilir, biz cehri okumayı ne anlıyoruz? Okuduğunuz şeyi kulağınızın duyabileceği şekilde okumak. Bu o cehri değildir. Yani normal okuma budur aslında. Yani mesela elhamdülillahi rabbil alemin duyabiliyorsanız kendinizin işitebileceği kadar okumak hafinin üst sınırı oluyor. Cehri kıraat ise benim okuduğumu diyelim 2-3 kişi sonrasında duyabilmeli. O cehridir. Yoksa mesela e, cehri okumaya alışkın olan yahut mahreçleri düzgün çıkarma gayretinde olan bir kişinin namaz kılması halinde yalnızda onun okuduklarını duyarsanız bu aslında cehri yapmıyor. Ne yapıyor? Mahreçleri düzgün yapıyor, harfleri düzgün çıkarıyor. E, kendi duyacağı kadar okuyor ama biraz e, daha ileri gittiği için yanındaki kişiler bunu duyabiliyor. Bu cehri kıraat değil. Cehri kıraat neymiş? Başkalarının sizi duyabileceği kadar yüksek sesle okumaktır. Eğer böyle yapıyorsanız, öğle ve ikindi namazının farzlarında, yani bu evde, evin bir odasında namaz kılıyorsunuz, diğer odada sizin okuduğunuz kıraat duyuluyorsa bu cehri olur hafi yani gizli okumanız gereken kıraat cehri yaptığınız için vacibi terk etmiş olursunuz. Dolayısıyla vacibin terkinden dolayı da e, sehif secdesi yapmanız gerekir.